صلى earth... الله على شفيع ذنوبنا محمد اللهم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء بلات صورون صلى الله العظيم اللهم فاننا بالقران العظيم Bariklanafi ve elhamdülillah rabbil âlemin. Estevhirullah el hayy el kayyum hasen biqum el hayy el kayyum lezî lâ emût ebeden ve dafaat ankum eş şûr'a bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi aliyil azim. Buraya da yetiştik elhamdülillah. Fakat çok sıhhatli değilim. Apteşlerim dar ve sair hastalıklarım da var. Yine de elhamdülillah cemaat toplandı, bereket hasıl oldu. Rabbim inşallah tesirini halk eylesin. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ile beraber buraya kadar geldik yolda tıkandık sonra biz namazdayken elhamdülillah getirmişler yolları açmışlar şimdi namazını kılıyor efendim vazifelerini yapıp inşallah şöyle ben bir saat kadar size konuşabilirim zaten o mübareğin konuşması hepsine bedel rahman. ben bir saat kadar bir kısa sohbet yapayım. Ondan sonra efendi hazretlerimiz teşrif eder. Onun sohbetini de dinleriz. Ondan sonra da teşrih namazını kılarız inşallah. Maşallah. Müslümanlar kafirlere karşı muhalefetlerini gösteriyorlar. Bu cemaatler hiçbir kandilde bile toplanmıyorlar. Bu gece bu kadar fazla gelmesinin sebebi nedir? Muhalefet. <Gülüyor> Abi Tebaleke ve Teala <Gülüyor> buyuruyor. La Azıcık dahi meyletmeyin. Zerre kadar meyletmeyin. En ufak zerre demek karıncanın bacağı kadar. Gözle görünmeyecek kadar dahi meyletmeyin. Kime? İlellezine zalemû. O zalimlere, o müşriklere. Zulüm tabi Türkçe'de siz zulüm yapıyor bana yani haksızlık yapıyor manasında anlıyorsunuz. Ama aslında zulmün e, en büyük zulüm nedir? Şirk. Lukman-ı oğluna. Ne burada estağizu billah? Ve <gülüyor> izi kâle lukmanu ve لَبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَغُلْمُنْ عَظِيمِ lukman hakim Hekim dedi ki, ey benim yavrucuğum, sakın Allah'a bir şey ortak etme. Çünkü Allah'a ortak koşmak elbette en büyük zulümdür. Haksızlık hem nasıl haksızlık? Mevla Teala ve Tegirdes Hazretleri bu alemleri, gökleri, yelleri ve içindekileri yaradırken kendisine ortak edindi mi? Kimseden yardım aldı mı? Göklerin, yellerin mülkünde kimseyi şirkette hissedar etti mi? Ne bu da estağfirullah? Mâ <gülüyor> eşhedtüm ghalqa'l-semâvâti vel-erdi velâ ghalqa'l-enfusihim. فَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الظُّلْمِ نَعْبُدُ وَيَوْمَ يَقُولُ النَّادُو شَكَا يَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ, فدعوهم وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقْعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا Salahallahu aleyhi, ben onları göklerin yerlerin yaratılışına şahit tutmadım. Hanginiz vardınız gökler yerler yaratılırken? Amerika mı vardı? Rusya mı vardı? Kim biliyor gökler yerler ne zaman nasıl yaradıldı? Evvela Rabbim 7 kat gökleri ve 7 kat yerleri birbirine bitişik yarattı. Hepsi bir hamur gibi. Sonra ne yaptı? Gökleri yedi kat ayırdı, yerleri yedi kat ayırdı, dağlarını döşedi, denizlerini, sularını, ağaçlarını. Kim vardı? <gülüyor> Estaizu billah.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 Kafirler bilmiyorlar mı gökler yerler yapışıktı da biz onları birbirinden ayırdık Allah buyurdu. Dünyanın kepçeci tozeri onları birbirinden ayırabilir miydi? Hebla <gülüyor> buyuruyor ki kıyamet gününde kafirlere diyeceğim ki şu bana ortak ettiklerinizi bir çağırın da sizi kurtarsınlar. Onlar da çağıracaklar ama hiç bir cevap alamayacaklar. Kim cevap verecek? O önünde eğildiğiniz, diz çöktüğünüz putlarınız size ne cevap verecek? Allah'tan gayrı taptıklarınız, Mevla'yı bırakıp da peşinde gittikleriniz sizi nasıl kurtarabilecek? Onun için en büyük zalim kimdir sorusuna cevap müşriktir. Yani Allah'a ortak koşan. Yahudiler nedir? Müşriktir. Niçin? Vekaletin lehudu Uzeyrun İbnullah Dediler ki Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Hadi bakalım Kur'an söylüyor. Müşriktir Yahudiler. Battı gittiler. Biliyorsunuz Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı sonra dirildi. Kur'an-ı Kerim'de onun kıssası Bekara suresinde zikrediliyor. Uzeyr Aleyhisselatu Vesselam bir kasabaya uğradı. Kasaba liran ıssız. Ehli ölmüş. Sakini yok. Deden la yuhi hadi illa ba'dama altef. Ya bu memleket batmış, halkı ölmüş. Allah acaba dedi burayı nasıl diriltecek bunları? Yani Allah diriltemez haca. Olur mu peygamber öyle değil mi? Yani Rabbim kudret sahibi. Nasıl acaba diriltecek? Kudretini görmek istedim. Allah onu orada, Uzeyr Aleyhisselam'ı bir öldürdü orada, o anda öldürdü. O dedi ya, Allah bunu nasıl diriltir buraya acaba? Ruhunu al. Ne kadar? Yüz sene, Kur'an söyledi. Sımmet Aleyhisselam, yüz sene sonra onu ne yaptı? Dirittim. Onun haberi yok. O diyelim ki sabahleyin uyudum zannediyor, akşam kalktım zannediyor. Aynı gün zannediyor. Ne bilsin ki? Yüz sene geçmiş. Siz mesela akşam bir yatıyorsunuz uykusuz yorgun olduğunuz zaman 8-9 saat uyuyorsunuz bir de uyanıyorsunuz. Ya yani ne kaldırdınız beni? Beş dakika olmadı yatalı yani. Adam öyle geliyor. Ha bu 9 saat beş dakika gibi gelirse 100 senede bir gün gibi gelir. 9, 309 sene Ashab-ı uyudu. 309 sene ne dediler? Ya bu ya bu sabah yaptık yani yakuşluk vakti ya ikinci vakti az bir zaman geçti. Öyle zannettiler. Ben de ki Ey Hüseyin bak burada ne kadar durdun? Kendine bak. Kalebi ziyam ve Ya bir gün durdum ya yarım gün. Hey belli bellebi semeyecam. 100 sene oldu burada durdun. Ama bak yemeğine suyuna yüz sene evvel eşeğinin üstünde suyu var yola gidiyor ya O su hiç kopmamış aynı duruyor Yemeği var incir birkaç parça ekmeği var Onlar da hiç bozulmamış duruyor Bizim incirler dolapta bozuluyor bir günde Ondan sonra bir de eşeğine bak diyor Şimdi yarabbim bu incire bakarsak bu ekmeğe bakarsak bu vaziyette hakikaten bir gün olmamış. Sen bir de ranzul ilahi himarike. Himar eşek, Kur'an'da geçiyor. O merkebe de bir bak diyor. Niçin? E bak da gör vaziyetine. Oho, merkebin kemikleri kalmış. Yüz senede hayvan ölmüş, çürümüş, eti gitmiş, iskeleti duruyor. Açıkta. Vellecale kaatel minnaz. Biz seni bütün insanlara ayet yapacağız ey Uzeyr. Hengurun Şimdi bak bakalım o eşeğin kemiklerini nasıl ayağa kaldıracağız? Nasıl oldu biliyor musun o kemikler orada duruyor? Ayrı ayrı tanınıp hemen ayaklanmalar böyle kendi kendine tıkır tıkır tıkır iskelet yerini buluyor. Hangi kemik nereye monteliyse kaburgalar, ka efendim bütün vücudun kemikleri böyle gır gır gır gır gır. Hüceyir Aleyhisselam da seyrediyor. Ne bu da seyrediyor? Ne bu da seyrediyor? فَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ Allah'ın ağzını. Allah, şimdi kemikler birleşti, et yok. Bak şimdi de diyor kemiğe nasıl eti giydireceğiz. Bir de üzerinde eti de bitti. Hayvan kulaklarını dişti. Canlandı. O zaman Uzaylı Aleyhisselam dedik ya Rabbi şimdi gözümle görerek anladım. Sen her şeye kadirsin ben biliyorum ama gözümle gör. Şimdi Uzaylı Aleyhisselam kalktı. Nereye gidecek? Mahallesindeki köyüne gidecek. Yolda kalmış üstelere. Sizi köye gideyim ya, eve gideyim, neredeyiz? Karın ne oldu, çocuk ne oldu? Yüz sene, Allah Allah, çıktın evden, geri geliyorsun yüz sene sonra ya. Geldi mübarek, köyü, yüz de 100 ne olur kardeşim, şehir değişir. Kim tanır ya memleketini yüz sene sonra? Bura benim mi, değil mi, evleri tanırdı tabii biraz. Tanır gibi oldu, kimse de onu tanımıyor. Bir nesil atmış, bir asır. E şimdi baktı, bir koca karı, bir nene, gözleri de kör. Kapının önünde oturuyor. Uzair aleyhisselam dedi ki nene Uzair aleyhisselam kaç yaşında? Uzair aleyhisselam 20 yaşında Şimdi oldu 120 tabi. Bir manat 40 yaşında olsa ne eder? 140 Nene diyor ki Uzair Selam 40 yaşında Ayrılmış. O nene o zaman neymiş? 20 yaşında Uzeyr Aleyhisselam'ın hizmetçileriymiş evinde. Uzeyr 40 yaşındayken o nene, 20 yaşındaymış. Şimdi geliyor neneye diyor ki, nene, Uzeyr'in evi neresidir? Allah Allah diyor. Yük diyor Uzeyr'den bahseden ilk seni gördüm. <Gülüyor> Niye? Niye? Ya ben onların cariyesiydim diyor. Efendim geldim katresine gözüm kör oldu, kütürüm oldum, topalım ol, Ayağa kalkamıyorum. Uzehir diyor bir gitti gidelim. Bir kimse de ne sağ mı ne ölümü bir haber gelmedi ki. Diyor ben Uzehir'im. Hadi git sen de Uzehir olacaksın diyor. Gözüm görse tanırım belki diyor gözüm de görmüyor. ya nene inanmıyor musun bana ben Uzehir'im. Ne diyor biliyor musunuz? Ne uyanık. Her gezde döneri yağlı keser yani tarafına keser. O nene de iş çıkartacak. Diyor ki eğer Uzeyr sen diyor Uzeyr duası makbul bir peygamber idi diyor. Bir duaya bağırsın gözüm açılır tanırım seni diyor. Ne uyanıksın be. Uzeyr aleyhissel bismillahirrahmanirrahim. Ellerini bir sürüyor. Nenenin gözleri açılıyor. Vallahi sen Uzeyr'sin diyor. E çünkü Uzeyir aleyhisselam. Yani aynı gençliğinde olduğu için nene ihtiyarlamış ama onun gençliğini bildiği için aynı, o değişmemiş ki, dirildi aynı tap Bunun üzerine mübarek gidiyor bakıyor ki köyün ortasında oturmuşlar. Fakat kimler biliyor musun? Hz. Aleyhisselam'ın oğulları 80 yaşında, torunları 40 yaşında. Oğullarının saçı sakalı bembeyaz olmuş, 80 yaşta. Üzeri Azam sipsiyah duruyor. İşe bak ya, Dede sipsiyah, torunlar beyazlamış. Nene diyor ki nene, kimsenin bir şeyden haberi yok. Yani o nene eski Üzeri Azam'ın cariyesi, köylü biliyor. Diyor ki vallahi bu zehirdir, Allah bunda size bir mucize göstermek için bunu böyle yaptı diriltti, size gel. Öyleyse bu üzereyse bu benim babam olması lazım. Öbürü diyor dedem olması lazım. Bunun sakalı siyah, benimki beyaz. Böyle şey mi ol? <gülüyor> Allah sakladı mı saklamaz? Saklamaz. <gülüyor> ne diyorlar biliyor musun? Diyorlar ki biz seni diyorlar anlamamız için ne zamandır Tevrat kitaplarımız elimizden çıktı, Efendim yakıldı, yıkıldı. Tevratı gömmüşler. Hakiki Tevrat'tan gizli bir gömülü yerde bilen var. Diyorlar ki. Sen üzeyirsen peygamberler Tevrat'ı ezbere bilirdi. Başka da ezbere bilen de kalmadı. Biz o Tevrat'ı çıkarız, Sen de ezbere okursan takip ederiz. Harş şaşmadan Allah'ın kitabını biliyorsan ezbere sen üzeyirsin. Çıkarın diyor. Bilen yaşlılar Tevrat'ı gömül, gömülü yerden çıkarıyorlar. Üzersem oturuyor. O anda Rabbimiz tarafından iki nur gökten onun içine giriyor. Mübarek bir başlıyor. Tevrat bir milyon ayetti bir milyon ayeti öyle bir okuyor ki bir hareket şaşmıyor. Sen şimdi fitneye bak. Hüzeyir Aleyhisselam'a hadi geliyorlar tamamdır inanıyorlar ama diyorlar ki sen diyorlar bu durumda insan olamazsın Allah'ın oğlu olursun diyorlar. Hadi bakalım şimdi hepsi gavur oldu gitti. Efendim kardeşlerim şimdi ne dedik? Yahudiler ne oldu? Müşrik. Hristiyanlar nedir? Hristiyanlar en büyük kafirdir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ Allah Celle celaluhu. Üçün üçüncüsüdür diyenler yüzde üç kafir oldu diyor. Kimmiş üçün üçüncüsü? Bir karısı varmış Meryem anamız, bir oğlu varmış İsa bir de kendi üçlü nüfus. Yazıklar olsun size. Bu gavurluğu nereden uydurdunuz? مَوْلَهُ رَسْتَحَلِهُ اللّٰهُ قُلْ هُوَ Allahu Cemed, Ben doğurmadım, doğurulmadım. Oğlum da yok, kızım da yok, anam da yok, babam da yok, eşim de yok, benzerim de yok. Ben tekim Allah'ım. Hepsi benim kulum kölemdir. Benim hiçbir nesebim yok. Evet. Şimdi ayetler diyor. Zalimlere zerre kadar azıcık meyletmeyin. Fetemessekumun nâr. Yoksa cehennem ateşi yapışır size. Bak dinleyin. Yılbaşı kutlayanlara da söyleyin. Geçti ama onlar şimdi yapacağını yapıyor. Ben önceden de söylemiştim size. Bugün yılbaşı kutlayanlar kime meylettiler? Zalimlere meyletmedi miler? En büyük zalim kim? Hristiyanlar, müşrikler. Bu Noel kimin? Onların. Peki bugün yılbaşı kutlayan onlara zerre kadar değil, dana kadar meyletti. Mevla buyuruyor ki kim kadar meyletmeyin? Niçin? Fetemessekumun nâr. Kafirleri yakacak ateş size de dokunacak. Allah. Müslüman. Kur'an'da diyor ki, billah. وَاتَّقُ النَّارَ الَّت۪ي اُعِدَّتْ kafirin, <لِلْكَافِرِينَ> Ey Habibim'in ümmetleri, ben cehennemi size hazırlamadım, ben cehennemi kafirlere hazırladım. Ama siz de o ateşten kendinizi kollayın diyor. Bu ayet kimin hakkında biliyor musun? Faiz yiyenler hakkında. Faiz yiyenleri Mevla kafirlerin ateşiyle tehdit ediyor Ali İmran suresinde. İmam-ı Azam diyor, Kur'an'da en korkunç ayet budur. Çünkü Allah Müslümanlara diyor ki, Ey müminler, kafire hazırladığım ateşe seni de sokarım diyor. Taizeme diyor. Yılbaşı kutlama diyor. Zalime meyletme diyor. Fetemessekumunlar. Ateş yapışır size. Sarar sizi, kuşatır sizi. içinize işler. Her zerrenize işler. Sizi yakar. Efendim kardeşler. Muhteremler, bu ayet kerimeye bakın, bu kerime kimleri tehdit ediyor? Burada zalimlere meyletmenin tefsiri yapılıyor. Ben kafadan konuşmuyorum, Kazi Beyzavi tefsirine bakın, Ruhul Beyan tefsirine bakın, çok tefsirlerde yazıyor. Diyor ki, kettezeyi, yiyip, kafirlerin şekline girmek. Kafirlerin modasına uymak, kafirlerin modelini benimsemek, kafirlere her türlü benzemek en uzak bir meyil tehdide giriyor. Zerre kadar meyletmeyin sonra onları yakan ateş size de yapışır. Allah cümlemiz o ateşten muhafazayız. Evet efendim. Estaizu billah. Ve ma min dünillahiminevliyâ. Bu ayeti insafla dinlerseniz işi çözersiniz. Ey inananlar! Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Yarınız, yardımcınız yoktur. Estağfurullah. ve lillüllezine amelü. İnananların velisi, mevlası Allah'tır. Sahibi yardımcısı Allah'tır. Celle şanü, celle celalü. Onları karanlıklardan nura çıkaran Allah'tır celle celalü. Bizim velimiz var, sahibimiz var, biz sahipsiz değiliz, Rabbimiz var. Bakın diyor, kafirlere meylederseniz sonra Allah'tan başka dost bulamazsınız. Allah da sizden yardım elini çekerse sonra yardımsız kalırsınız, hiç yardım olunmazsınız. Efendim kardeşim, bugün yılbaşı kutladım. Yavur gibi eğlendin, hiç içtin kumar oynadın, zina ettin faiz yedin, yalan dedin, haramları işledin, kafirlere meylettin. Yarın son nefeste Rabbin imanını bağışlamazsa kim yardım edecek sana? Hadi bakalım. Nitekim, bu hususta çok tehlikeler var. İmam-ı Rabbani buyuruyor, komşum hastalandı. Bunu çok dinlediniz ama bir daha dinlemenizde fayda var. Gittim ziyaretine, baktım ki kararmış, damarları şişmiş, kabarmış hiç gidişi iyi değil yani insan son nefesinde nasıl gideceği az çok belli olur iyi gidişler nasip eylesin evet baktım adamın vaziyeti iyi değil ama dedim ki bir de kalbine bakayım Allah'ın dostları kalplere girer Sakû mecalis evliya Allah dostlarının sohbetlerinde oturduğunuz zaman kendinizi kollayın. Fe innahum yadhulûne fî Çünkü onlar sizin kalplerinizin içine girerler. Ve yattalûne alâ Allah'ın bildirmesiyle gizli niyetlerinizi de bilirler. Allah'ın bildirmesiyle keramet evliya haktır. İttakû firâsete'l-mü'min fe innehu yanzur bin müminin bakışından korkun çünkü o Allah'ın nuruyla bakar Allah'ın nuruna gizli var mı? Allah'ın nuru parladı mı senin kalbinde ne var çıkar mı? çıkar mesele her mümin değil hakiki mümin, kamil mümin Allah'ın dostu işte o ferasete sahip İmam Rabbani diyor ki adamın kalbine bir baktım doktor nereye bakıyor? Doktor da bakıyor ama kana bakıyor, ete bakıyor, damara bakıyor. He? Maneviyattan haberi yok, zavallı. Ama Allah'ın dostu baktı mı nereye bakıyor? Gözünü kapatıp bakıyor. Adamın kalbine Allah'ın izniyle giriyor. <gülüyor> Üminin ferasetinden sakının. Bu hadis yok muyum da hadis? diyor ki, o an, o komşumu diyor kalbine bir nazar ettim. Durumu nasıl? Bunun bir misali verilmiş. Cüneydi Bağdadi'yi duydunuz mu? Evliyanın sultanıdır. Bir gün böyle vaaz ediyor. Önünde de bir derviş. Sakal, sarık, desen ki takva. Belki bizim içimize de giriyor o tip. Ama adamın meğer belinde zümnar var. Zümnar ne? Hristiyan kuşağı. Gizli Yani adam Hristiyan. Ama sakallı sarıklı gelmiş oturmuş mutlaki gibi oturuyor. Şimdi cemaatın içerisinde hocaya soruyor. Süneşli Bağdadi Hazretleri kürsüde diyor ona ki mü, efendi hazretleri müminin farasetinden sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Hadis-i şerifinin diyor manasını bir verir misin diyor. Tam da adamına soruyor mu hadise de, sorduğu hadise de var. Mübarek o anda kafayı eğiyor. <gülüyor> Hemen kafayı kaldır. Bütün millet diyor ne cevap ediyor? Eslim katat hane vaktü islamik senin diyor Müslüman olma vaktin gelmiş, Müslüman ol. <gülüyor> Herkes sökürür olan adam evliya gibi sarık bir ve Müslüman ol denir mi ya? Herif meğer Hristiyan, belinde zünnar var. Diyor Müslüman ol vaktin gelmiş. Ne yapıyor? Hadise mana vermiyor, hadise tatbikat yapıyor. Müminin Allah'ın nuruyla bakar, hadisi soruyorsun. Baktım diyor kalbine, gördüm ki Hristiyansın diyor. Hadi bakalım. Adam da hemen buyurun. Eşhedü <Gülüyor> ellâ illâ illâ Eşhedü kelime-i şehadetini okuyor ve İslam'a giriyor. Efendim kardeşlerim, İmam-ı Rabbani Hazretleri bu adamın kalbine bir bakıyor. Bir bakış bakıyor, baktım gidiyor. Kalbi zihri karanlık, iman nuru söndü sönecek. Bakın muhteremler, اَلْاِسْوَارُ عَلَى السَّغ۪يرَ يُفْط۪يلَ الْكَب۪يرَ Küçük günahlara devam büyük günaha çeker. اَلْاِسْوَارُ عَلَى الْكَب۪يرَ el الْكُفُرُ Büyük günahlara devam küfre çeker. Nasıl? Çıplak kadınlara bakıyorsun. Zina yapmıyorsun ama bakıyorsun. Bu bakma alışkanlığı, şehvetle nam hareme, nazar nereye çeker? Zinaye çeker. Peki zinaya devam devam zina nereye çeker? نَوْزُ بِاللَّهِ son nefeste küfre çeker çünkü büyük günahlar üst üste biner İmam-ı Rabbani Hazretleri der فَكَوْفَ اَبْقَا فَكَوْفَ اَبْقَا نُورُ ال۪يمَان مَا تَرَاكُمُ زُلُمَاتِ الْمَاسِ günah karanlıkları üst üste binmişken senin imanının nuru nasıl yaşayacak Müslüman diyor o karanlıklar yığılıyor evet baktım ki kalbinde iman nuru pırpır ediyor söndü sönecek hemen ya Rabbime yalvardım Kalbine bir teveccüh ettim. Teveccüh ne demek? Teveccüh demek bu manevi bir şeydir. Erbabı bilir ama şudur. Allah dostunun kendisinde ne var? Allah'ın feyzi var, nuru var. Zikrin nuru var. İbadetin nuru var. O nurdan karşısındaki adama ne yapıyor? Yansıtma yani, akis. Mesela şimdi diyelim ki Amerika'da şimdi gündüz. Öyle mi? Güneş var. Öyle olmuyor mu bazı? Amerika'da gündüz, güneş var. Oradan aynalardan aynalara yansıtma akis sistemiyle buraya kadar o getirilebilir mi? Getirilir. Akisi beceretebilirse o oradan ne yapar? Birbirine akseden ışık buraya parlar gece yarısı. Şimdi Allah dostuna nurunu parlatıyor. O mübarekte istediği zaman da gibi kabiliyetli insana ne yapıyor? Mevla'nın ona verdiği nurdan aksettirebiliyor. Bu çok. Yani herkesin anladığı bir şey. Mesela... Bir Allah dostunun meclisine sohbetine gidiyorsun, ne diyorsun? Ya kalbim dünyadan soğudu, ibadete aşkım geldi, günahlardan nefretim geldi, öyle olmuyor mu? Bir de gidiyorsun bir zındığı seyrediyorsun, aman ya Rabbi, her tarafın kararıyor. Ulan diyorsun ki 40 senelik evliya bu herif adam eşkıya eder ya, eder işte. Çünkü akis var, akis. Karşılıklı ne var? Çekiş var. Tabi sende de bozukluk olmasa gidip eşkıyayı seyretmezsin. Bu sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde diyor yüz tane halis mümin olsa bir tane de munafık olsa diyor kapıdan bir munafık girse hiçbirini tanımıyor. Hiçbirini canı çekmez diyor. Çiğer o munafı bulur onun yanında oturur. Allah Allah. Bir yerde de diyor 100 tane 99 münafık olsa, bir halis mümin olsa, kapıdan bir mümin girse, onun da canı ona meyleder. Diyor ki de o mümini bulur, onunla sohbet ederdi. Onun için siz müminsiniz. Niçin? E Müslüman cemaatı buldunuz. Buraya herkes gelemiyor. Müslüman cemaat geliyor. Burada gavurun işi ne? Ama bir de var ki şimdi adam televizyonda yılbaşı kutlayanları seyrediyor, ediyor. Demek onda ne var? Onda da... Kitaptan bulaşıklık var, eser var. Onun için onun da canı onlara eğile diyor. Kerim İmam-ı Rabbani kalbine bir teveccüh ettim. Mevla'nın bana verdiği nurdan bin nur parlattım diyor. Hiç almadı diyor ya. Bana mısın deme derdin, kalbi kas katı. İkinci defa yalvardım, teveccüh ettim. Hiçbir karanlık açamadım diyor. Aynı karanlık yerleşmiş kalpte. Üçledim Rabbime yalvar, teveccüh, dua, Olmayın dedim. Ya Rabbi bende mi acaba noksanlık var? Dua'm tutmuyor bu adama. O zaman içime nida geldi, ilham geldi. Ya Hoca Efendi nasıl ilham geliyor İmam-ı Rabbani? Peygamber midir? Peygamber değil. Sadece peygamberene gelip gelir? Vahiy gelir. Evliya'ya ne gelir? İlham gelir. Arıya bire Rabbim ne diyor? Ve ha Rabbi gelene arıya da ilham ettim diyor. Her canlıya ilham ediyor Mevla. Dostunun kalbine bildirdi ki ya imam sen bu tevekkühlerini, dualarını dağlara yapsaydın, senin dualarınla dağları yerinden oynatırdın. Ama bu adamın kalbindeki karanlık şirk pisliğidir. Onun için bunu ateş baklar, bu öyle duayla muayla kurtaramaz. Şirk pisliği neymiş? Hinduların Hindistan'da kendi dinlerine göre yani sapık yollarına göre bir bayramları kutlamaları varmış. Bu şimdiki Noel gibi. Ondan sonra o gün ne yaparlarmış? Kırmızı renkli boyalı bir pilav pişirili yerlermiş. Bu da Müslüman olduğu halde onların gününde o efendim boyalı pilavı yermiş. Aynı yaparmış yemek. Şimdi hindi yiyorlar ya bu gece. Hindi işte aynı. Niye? Hristiyanlar hindi. Dün gece hindi yesen ne? Helal. Bu gece yesen Haram. Niye haram oluyor bu gece hindi? Kavura benzemek olduğu için. Yılbaşı kutlamaya girdiği için. Ama bizim Müslümanlar almış eline elif Hindi gidiyor. Bu sene pek görmedim azaldı mı ya? He? Evvelce neydi be kurban bayramı gibi kurbanlık gibi ge ge gezerdiler. Neyse kökü geç sonu geliyor inşallah. Herim almış Hindi gidiyor. Dediler ki nere götürüyorsun bunu? Ne diyor biliyor musun? Ben adam değil miyim diyor. Yani hindi kesemezse yılbaşında adam olamıyormuş. Ben fakirsem diyor bir hindi de kesecek kadar diyor stoğum var diyor. Kurban bayramında da geliyor. Diyor ki Hoca Efendi şu kadar param var şu kadar da borcum var diyor. Bana kurban düşer mi? Yok sana hindi düşer diyeceksin ona. <gülüyor> ha? Seni gibi sapık seni. Kurban kesme meypahar ararsan. Bu millet ne alem illet olmuş ya. Evet, beni kardeşlerim, şirk pisliği var dendi, sonra i̇mam Rabbani'ye ben ümidi kestim ayrıldım, bir de baktım, haber geldi, komşum vefat etti, ne yapayım, ya cenazesine gidilir mi, gidilmez mi, Müslüman adam komşu, istihare yaptım, Mevla'ya sordum, istihare çıktı ki, imanını zor kurtardı, cenazesine gidebilirsin. Bak yine kurtardı Mevla imanını o mübareğin duasıyla. Ama insan son nefeste imanını bu tehlikeye atar. Bu rizikoya canını sokar mı? Bir imansız gitti mi ahirete, bütün namazların, hacılığın, ömrelerin, sadefelerin, zekatların hepsi boş. Çünkü inne melekretül gadme. İtibar nereye? Son nefese. Son nefesi kurtaramadın. Evet iyi cehennemdesin. Hiç çıkamazsın. Allah imanlarımızı sabit eylesin. Allah'ın <gülüyor> Bu yolda daim eylesin. Afin. Kafirlere meyletmekten uzak eylesin. Muhafaza. Efendim kardeşlerim. Bunların arasına girmek, bunların kutlamak. Mesela bazı ne olmuş? Kardeşlerimiz bana söylediler. Müftülerden fetva verenler olmuş. Ne diye? Gaziantep müftüsü dediler. Hürriyet gazetesinde temet vermiş. Ben bilmiyorum. Demiş ki şu kutlamakta bir sakınca yoktur. Ama demiş... Pis içmeyin kumar oynamayın. Fetva'da demişler ki, aşırıya kaçmazsanız caizdir. Aşırısı nasıl oluyor? Aşırısı sen içki içersen. Aşırı olmayan nasıl oluyor? İçki içeni seyredersen. Şimdi içki içenle seyredenin ne farkı var? O biri içmeden sarhoş. Mevla buyuruyor: "Estağfurullah. <gülüyor> Rabbenâ zellelâneykum bil kitâb bi'nniyâ" Kur'an indirdim diyor. Ben size ayetler indirdim. Sizi kör bırakmadım. Sapık bırakmadım. O hoca şöyle demiş, bu hoca böyle demiş. Rabbin ne buyurmuş? Kur'an'a bak. Benim ayetlerimin inkar edildiği, benim dinimle alay edildiği, bana isyan edildiği yerde onlarla oturmayın. Eğer oturursanız o takdirde siz aynı onlar gibisiniz. Allah münafıklarla kafirleri cehennemde toplayacaktır buyuruyor. Bak gideceğin yer bir hadise okuyorum se men men ale a'mali kim bir milletin yaptığını severse yaparsa yok severse bu bir cumla mahşere onların arasında çıkacak bu nasıl bir iş Mesut Hazretleri sahabeyi düğün yemeğine davet etmişler düğün yemeğine davete icabet kuvvetli sünnet şafi mezebinde de vacip e şimdi gitmiş. Mübarek bir de bakmış uzaktan çalgı sesi duymuş. Demiş ki ben bu düğünde gidip yemek yiyip oturamam bana müsaade. Bunun üzerine düğün sahibi duymuş. Ya Resulullah'ın sahabesi düğünümüze geliyor nasıl geri döner yedirmeden ayıp. Yolda karşılık demiş ki efendim buyurun yemeğimizi yiyin ikramımız var. Demiş ben bir hadis duydum Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki... Kim bir milletin yaptığını severse, onların yaptığını yapmasa da mahşere onların arasında kalkar. Kıyamet günü onların muhasebesi ona da hesaba geçilir. Ben demiş nasıl ortak olayım sizin çalgınıza, çenkinize. Şimdi bu gece danşo çıkarırlar, özel, yılbaşına hazırlanmış. Kanallar sıraya girdi. Bizi seyredin, sizi cehenneme daha hızlı götürelim. Öbürü yok bizi seyredin bizde şöyle var biz daha dibine terekeye indiririz. Yarış var kardeşim cehenneme çekişiyorlar ya. Gişiyorlar. İşte sizler kurtuldunuz. Sizden bile korkuyorum ha. Buradan gidersiniz kaçta giderseniz bu gece yollar tıkansa acımam size ha. <Gülüyor> Geç gidin be. Gidersiniz ikide de bir bakayım ne varmış. Bir de açarsınız da yanarsınız be. Korkarım sizden ha. Hoca efendi, bizim evde tetevizyon var ama düğmesi benim elimde canım ama senin de kalbin şeytanın elinde olursa vesvese verirse açtırır. <gülüyor> açtırır. Sen ne yaparsın dersin yaz haberlere bakacağım. Bu <gülüyor> arada beş dakika evvel açarsın kaçırmayayım diye haberlerden sonra da dakika sonra derken bir de baktın ol çocuğun birisi Şimdi ağacın altında bir elma, adamın birinde canı çekmiş, başka da elma yok, hepsi ağaçta bir tane yerde. O yerdeki de böyle dolgun, şişkin, bu da şimdi elma yiyecek, ağaca çıkmayı da gözü alamadı, o elmayı aldı yiyecek. Adamın biri de oturuyor dedik o elmayı yeme dedik demin orada çocuk işedi o elmaya. Ulan ne midemi bulandırırsın ya. Neyse, o yine keçemedi elmadan, daha i̇şte, çekti, aldı elma yerine çevirdi, dedi ki burası kuru dedi, buraya değmemiş. <Gülüyor> Oradan bir diş attı, suyu da ağzına gelince daha tad aldı biliyor musun? Değdi, değmedi, çöpünü çıkarttı. <gülüyor> Şimdi de haberler, reklam bir de baktın, aaa, Noel Baba da geldi, papan da geldi, kilise de geldi, evleri mahvetti gitti. Bu Müslümanların ocağı yandı. Ya, onun için Müslümanlar yaptıklarını yapmak şart değil, sevmek yeter. Ama bir de bizim Müslümanlar ne diyor? Ya hoca Efendi, ben sevmiyorum da sevmediğim için nefretle bakıyorum. Sen de bunu gel, külahımı anlat demiş Ya buna kim inanır ya? 2'ye kadar, 3'e kadar, 4'e kadar, 5'e kadar sevmediğin adamı nefretle seyredeceksin. Yüzünü şeytan görsün derim be. Düşmanımı ne seyredeceğim ya? Öyle mi? Şimdi Müslümanlar, burada dikkat edelim. Kendi kendimizi ne yapmayalım? Kandırmayalım. Sen Allah'a ne kadar seviyorsun? Her şeyden çok. Peki Allah'ın aşkına gece kalkıp saat üçte dörtte yarım saat teheccid kılar mısın? Sifta yok. Peki canımdan çok sevdiğin Allah için yarım saat uykudan geçemedin mi? Peygamberi ne kadar seviyorsun? Anamdan babamdan çok. Oğlumdan kızımdan çok. Öyle hemen icap ediyor çünkü. Müslümansın öyle diyeceksin. Ama peygambere salavat oku. Kalk cuma gecesi mübarek önümüzdeki cuma. Şaban ayının son cuması. Ne büyük gece geliyor. Kalk ikide üçte. Bir yarım saat salavat oku desem okur musun? He, yani okurtunuz dersiz ama bu milletin çoğu şey, ne yapmaz? Peygamberinin hatırına sallallahu aleyhi ve sellem onu dakika harcamaz. Ama öte yandan bakarsın. Noel kutlayayım, gavurları seyredeyim diye sabahı boylar. Ondan sonra ben yavruları seviyorum, şey Allah'a seviyorum. Yalan, yalan, kuyruklu yalan. Allah bizi yalancılardan etmese. Allah'ın laneti yalancıların üzerindedir. Allah bizi yalancılıktan muhafaza etse. Amin. Ben Allah'a seviyorum diyen her mümine ispatını nasip etsin. Amin. Canını da Allah'ın yoluna vermeyi nasip etsin seviyorum gene malını da Allah'ın yolda Resulü'nün yolunda infakı nasipesi. Yoksa malımdan yok, canımdan yok, uykumdan yok, keyfimden yok, Allah için bir fedakarlık yok. Allah'a senin kuru kuruya Allah'a kurman olayım. Öte yandan sabah kadar film seyredeyim. Hangi Müslüman? hangi kitapta yazayım? Efendim kardeşlerim, şimdi tabii ki sizlerin çoğu bunlardan uzaksınız. Uzaksınız ama evinizde Yakınlarınızda, sevdikleriniz, konu konuşularınızdan neler vardır? Bu gibi haramlara, çalgılara, türkülere, etkilere, kumarlara tutulanlar vardır. Allah onları da hidayet eylesin. Amin. Siz onlarla beraber oturamazsınız. Vaaz etmek için, ama vaaz etmek için de siz de, ''Hoca, ben de vaaz etmek için oturdum da, eee saat oldu.'' Ne oldu? Sen de beraber seyrediyorsun. Yani adam diyor ki ben onu... Bak kardeşim sen yüzme bilmiyorsan onu kurtarmaya gitme sen de boğulursun. Sen yüzme bilmiyorsan herifi nasıl kurtaracaksın ki ne yaptın sen? E ben şimdi gidiyorum ona ki onu da bu yola getireyim. e kendini de kaybettin. Sen neredesin şimdi? Sen de yok. Onun için adamımızı denk alalım. Bunlara yanaşmak da tehlikeli. Kalkalım oradan bir dilim seyredelim der. Sen de hadi hatırın için gittin gümbürtüye. ne şimdi. Bakın kafirlere itaat bahsında efendi hazretlerimiz çok okur kaddesallaha sırr o şimdi gelir belki bilmiyorum ne konuşacağını rabbim ona ne buyutturursa hikmetli konuşur o şu ayetleri çok okur estağidu ya eyyühellezine amenu in tuti'u beriqan minel lezine utul kitabe yaruddukum ba'de imanikum Kafirlere itaat ederseniz sizi imanınızdan sonra kafir ederler. Ayete bak. İtaat edilecek adam mı bunlar? Uydun mu buna? Seni de gavuna çevirir, Kendini de kaptırır. Bu ayetinin iş sebebi ne biliyor musun? Medine'de Resulullah gelmeden evvel sallallahu anh, iki kabile var. Birisi Ev kabilesi, birisi Hazret kabilesi. Bu evs ile Hazret kabileleri 120 sene kan davalıydılar. 120 sene. İslam geldi ne oldular? Kardeş oldular. Yahudilerin gözü kesmedi, yemedi. Vay bunlar bu kadar birbirle düşman iken nasıl Müslümanlıkta birleştiler? Biz bunların arasına ne yapalım? Bir kitle sokalım. Yahudi nişo. Şahsibini kaycizimli bir moruk Yahudi yaşlı. Gücü kesmedi, yetmedi, gözü kesmedi gideyim de onların toplandığı mecliste bir şey konuşayım çünkü. Bir delikanlı bulduk. O delikanlıya ne dedi? Dedi ki, sana şu kadar para vereceğim, ki şu şiiri şunların arasında o şiiri oku dön. O şiir neymiş biliyor musun? İslam'dan evvel bu iki kabile harp etmişler. Harpte biri yenmiş, biri yenilmiş ya. Yenen taraf kendi namına şiirler yazmış, yenilenleri hicvetmiş, zenmetmiş Bu şiirler şimdi tabii neyi hatırlatıyor? Eski kan davalarını hatırlatıyor. Şimdi bu Yahudi bunu biliyor eskiden. Fakat gidip de okumaya da gözü kesmiyor. O delikanlıya diyor ki sen git oku diyor, şu kadar sana sonra para veriyor. O delikanlı da bilmiyor ki bu ne manaya gelir. Orada oturanların arasında geliyor, o şiirleri okuyor. Şimdi o Müslüman kardeş olmuş ama yeni daha Müslüman olmuşlar, tam şuurlu olamamışlar. O ona bakıyor, ona bakıyor. Ya hakikaten diyor ya biz o zaman da birbirinden harp etmiştik değil mi? Biz hak mıydık diyor. Öbürü diyor ki siz haksızız, bize zulmettiniz. O diyor siz bizi hicrettiniz, siz bizi zenmettiniz, siz bizim aleyhimizde. Eski davalar hatıra geliyor biliyor musun? Kan davaları, mal davaları, can davaları. O, o ona, o ona derken o sahabeler yeni Müslüman olmuşlar birbirine silah çekiyor. Es silah, es silah, silahlanın, kabileler silahlanın diyor. Bak bir Yahudinin fitnesine bak. Resulullah'a haber geliyor. Bu haber gelmeden de cibril ile Emin bu ayetleri indiriyor. Ey müminler kafirlere uyarsanız sizi de kafir ederler. Şimdi bu ayette Rabbim kafirlere itaat sayıyor. Neyi? O sahabenin o çocuğun okuduğu şiiri, şarkıyı ne yapmalarını? Dinlemelerini. Eğer onlar o çocuğa deselerdi ki bize böyle şeyler okuma. Çekil. O çocuğun ona cesareti olmaz. O fitne kopmaz. Ama ne okuyorsun bakalım dinleyelim dediği zaman o eski davaları dinledikleri zaman ne oldu? Kalplerinde tarafcirlikler kabardı. Birbirine girdiler. Rabbim bu kadar onların bir şiirini şarkısını dinlemeyi bile itaat sayıyor. Çünkü neticede ne getiriyor? Müslümanları birbirine sokuyor. Ve ne buyuruyor <gülüyor> usta'idu billah? Ekeyi bu aleyküm ya zulahi aziz kulunu hoşunu rayın tözen ey benim peygamberin sahabesi içinizde benim peygamberim var iken sizin başınızdan aşağı benim ayetlerim okunuyorken nasıl kafir olursunuz diyor bak ne kadar götürüyor. Yahudi'nin bir şiirini dinleyip kalkıp silah çekiyor birbirine. Kim Allah'ın dinine sarılırsa o doğru yola kavuşmuştur. Resulullah hemen ayetlerle geliyor. Bakıyor ki kabileler silahlanıyor, birbirle savaş açacak. Hemen ne buyuruyor? Siz nasıl ben aranızdayken bu ayetler indi sizin şimdi nasıl harbe edeceksiniz? Durun bakalım. Estağfurullah. Buyur ya aratıyor Allah diyorlar. Bu ayetleri bir okuyor. Bunun üzerine <gülüyor> Hepsi tövbe ediyor, yola geliyor. <gülüyor> Rabbimiz muhafetlerinde ne hakikatler beyan ediyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenuttequllâhe haffacu qâtihi velâ temûhûhî. Allah'tan hakkıyla korkun. Gerektiği şekilde korkun. Ve İslam'dan başka bir dinle bana gelmeyin. Ancak Müslüman olarak ölün. Müslüman olarak ölmenin şartı Müslüman olarak yaşamaktır. Bugün sen Yahudi gibi yaşarsan Müslüman olarak ölemezsin Müslüman. Bugün Hristiyan gibi yılbaşı kutlarsan son nefeste imanını kurtaramazsın kardeşim. Hevla <Gülüyor> ürülgü Müslüman olarak dönün, İslam'dan gayri dinle gelmeyin huzuruma. İşte biz o imanımızı kurtarmak için o İslam'ımızı son nefesle de bağışlaması için bugün bu meclislerde toplaşmışız. Elhamdülillah. Ama kötü yollardaki kardeşlerimize de duacıyız. Allah onları da bu cemaatlara kavuştursun. Amin. Peşinden Estaizu billah La tezvzu biha جميعا ولا تفرقوا فذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم, فأصبحتم وَكُلْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَلْقَدَكُمْ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ الْبَيْنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Allah'ın ipine hep birden sarılın. Allah'ın ipi Kur'an'dır, şeriattır, sünnettir. Onlardan ayrılmayın. Ey Müslümanlar, birbirinizden de ayrılmayın. Elhamdülillah. Bu cemaat nerede dersek birbirimize beraber Elhamdülillah. Dünya agres, çamura geliyor, yağmura geliyor, kar yağsa gel. Allah için gün. Nizamlarına konacak inşallah. Allah'ın sizin üzerinizde çok büyük nimeti var. Ey müminler, o nimeti düşünün. Kardeşim, şu nimeti nasıl düşünmezsin ki? Lütfen ricadırım. Bu gece bizden birimiz zina meclisinde olabilirdik. İçki içebilirdik, kumar oynayabilirdik, en azından televizyondaki dans edenleri seyredebilirdik. Bizden birimiz bu, bu belale düşebilirken Allah bizi aldı bu rahmete düşürdü ya. Ben bu nimete nasıl şükrünü eda edeceğim? Bunu Rabbimden bileceğim. O zaman Rabbim artıracak benim nimetimi. Eğer sen dersen ki de, ben yoldayım zaten ben düzgün adamım ben bunurum bu yolları. Olmaz Rabbim bulduruyor. Bu nimetimdir diyor düşünün. Siz birbirinize düşman idiniz. Siz evvelce kafir idiniz. Kalplerinizi birleştirdim diyor sahabeye. Sizi İslam nimetiyle kardeş ettim. Bugün şu cemaat bundan evvel birbirini tanır mıydık? Allah için sevmeyi birbirini bilir miydik? Böyle yerlerde buluşabilir miydik? Bak bugün Allah ne imkanlar açmadım. Bir zamanlar Allah demek yasak değil miydi? Ezan yasak değil miydi? Elif yasak değil miydi kardeşim? Bugün bu kadar Müslüman toplaçarak... ...bu cemaatler nasip olması Allah'ın nimeti değil mi bize? Bu yolda ilerledikçe Rabbim nimetini artıracak... ...küfrün zincirleri tamamen kırılacak... ...İslam'ın nuru çok yakında parlayacak. rahman. Ama siz sebat edin, devam edin, cihad edin. Milleti davet. İnşallah Rabbim yola getirecek. Bak ne buyuruyor? Siz cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz... Bak, az kaldı içine düşecektiniz. O kuyunun kenarından sizi ben çıkartmadım mı Allah? Hey Müslümanlar, içimizde evvelce içki içenleriniz yok mu? Kumar oynayanlar olmadı mı? Zinadenler olmadı mı? Faiziyendeniz olmadı mı? İçinizde ne kadar günahlara düşmüş? Bugün burada gelmiş, kesbi namazı kılacak, hep şahap olup çıkacak. Ben bu kuyudan sizi çıkartmadım mı Allah buyuruyor? Şimdi nasıl nimetin kıymetini bilmeyesin? Bir kalayın. Bakın size bir kıssa anlatayım. Tefsirden ruhul beyan da geçiyor. İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber, yani yakın adamlarıyla beraber bir kasabaya, bir kariye uğruyorlar. Kezerken 12 havarisiyle beraber bakıyorlar ki o kasabanın halkının hepsi olduğu yerde ölmüş düşmüş. Dükkancı dükkanında, sokakta gelen sokakta, evdeki evde kimse kimseyi gömememiş. Yani bir anda ölmüşler. Hep kesetler ortada. İsa buyurdu ki havarilere bu halka, kari ahalisine toptan bir azap gelmiş ki kimse birbirini gömememiş. Allah'ın kazabına çarpılmışlar. Dediler ey Allah'ın peygamberi sen sor Mevla'ya ki bunların hali nedir? İsa Aleyhisselam sorunca Rabbim buyurur ki Ya İsa şimdi gidin Hava karardı mı gelin O cesetlere sorun onlar size cevap versin Çünkü ruhlar ölmüyor Ruhları Rabbim konuşturur Ölülerle konuşulur mu? <gülüyor> Resulullah Efendimiz Bedir'de Çukuru kazdı 70 tane yavru o çukura gömdü Ebu Cehin de oradaydı Bedir'de 70 yavru ne yaptı? Çukura Çukura Gömdü. Üç gün durdu, harp meydanında sünnetidir, yaralıları saracaklar, tedavi olacak, müslüman şehitler olursa gömülecek falan üç gün dururdu. Medine'ye hareket edecek, geldi kuyunun ağzına, devesiyle beraber. Ne dedi onlara? Ey kafirler! İnna ve cebna ma rabbuna hakka. Biz Rabbimizin bize verdiği sözü gerçek bulduk, Rabbimiz bizi galip etti. Felece cümma vaadı Rabbul Hakk'a. Rabbiniz vaat ettiği gibi cehenneme siz de buldunuz mu dedi? Hazreti Ömer dedi ki yanında ya Resulullah. Eshad bile arva. Ruhları çıkmış, cesetleri çukura konmuş. Sen bunlarla nasıl konuşuyorsun? Keyfe tekellimu eshad bil arva? efendisi Buhari hadisinde ne cevap veriyor? Ma en bi esma ma kulum. Ey Ömer, benim şimdi konuştuklarımı sizin hiçbiriniz onlar kadar duyamıyorsunuz onları Rabbim duyurtuyor onlara ruhlarına duyurtuyor İsa Aleyhisselam gecenin geliyor kari ahalisine ya ehlel kariyeti ey kasaba halkı lebbeyk ruhlardan bir ses geliyor tek ey Allah'ın ruhu yani Allah ruhundan üflenmiş babasız yaratılmış İsa Aleyhisselam'ın lakabı ruhullah babasız buyur ne oldu size diyor o cevap veriyor o ses, sahibi görünmüyor, cesedi yerde de kimin, kimin cesedi, ses ruh sesleniyor. Diyor ki, bitna fil haviyeti ve asbahna fil afiyeti. Dün gece yedik, içtik, eğlendik, sabaha hepimiz kendimizi cehennemin dibinde bulduk. Bak şimdi bugün yılbaşı kutluyor bu gece, bu gece bu yılbaşı kutlayanlar ne biliyorlar sabaha neredeler? Bu gece Ezra-i gelse onlardan birini sarhoşken alsa, Onlardan birini zinada yakalasa. Kim bilir ne kadar sarhoşlar şimdi virajı alamayacak boğazdan aşağı. Şimdi bu gece haberleri dinleyin. Gavurlarda Noel kutlamalarında ne kadar keberan oldu. Şimdi burada da bakın. Uuu hocam bu sene çok teşkilat kuruldu. Nasıl? Polisler bekliyor, belediye bekliyor, yangın idaresi bekliyor, can kurtaran bekliyor. 0, 350, 350 imdat ne oldu? Sarhoş ayı lan, lan ara. Vay vay vay vay vay. Görüyor musun? Şimdi bak, akşam afiyet içinde sabaha cehennemde kendini bulmak var. Ben şu gece şimdi bir Allah'ın belası gelse, bir afeti gelse, bir azabı gelse, bir kazabı gelse, bir bu cemaat niye toplandık buraya? Siper olalım. Niçin sipari olalım?'' Kur'an'da diyor ki: "İstaeed ve bâbon -bâbon Eğer iyilerin hayrıyla kötülerin şerrini defetmesem hepsini helak ederim diyor. <Gülüyor> Allah-ı <Gülüyor> Mutalâ'issemab <aleyhisselam> aleyhi> ey Musa zikredenler olmasa isyan edenleri helak ederim. Tevbe edenler olmasa günahkarları yeri dibine batırırım Allah buyuruyor. Onun için bu cemaat nedir şimdi? Sigorta, siper Niçin? Allah'ın azabını kaldırmak için dualar yapan cemaat bu cemaati çok takdir edip tebrik etmelerle bu cemaatın ayaklarına değil aslatlar bu çamurları altın kaplasalar haklarını ödeyemezler bu cemaatın ama bunlar bastıkla iddialı dalı keser bunlar Müslümanlara düşmanlık eder bunlar halbuki bu cemaatin ümmetine yaşıyorlar ne Allah diyenler hürmetine yaşıyor. en yani kardeşlerim bu arada şunu da duyurayım yarın sabah ne var Fatih fetih mescidimde hatim duam var. Hatimi bitiriyorum ve duasını yapacağım. Niçin? Çünkü yarın bunların hepsi tam sabah namazı vaktinde uyurlar. Köpekler ne yaparlar? Köpekler gece yarısına kadar hav hav hav hav. Sabah namazına yakın ne yaparlar? Hepsi uyurlar. Biz de koyun koyun gibi işe koyunlar ne yaparlar? Koyunlar erkenden ne yaparlar? Keheçütte? Efendim kalkarlar erkenden. Şimdi biz inşallahurrahman Evet sabah namazında ne yapmayacağız? Evde yatmayacağız. Bunların hepsi yatakta batakta bizim ne işimiz var batakta? Biz ne yapacağız? Sabah namazında fethi mescidinde tabii gelemeyen herkes cemaate gidebilir. İstediğiniz camide namaza gidin. Ve özellikle bizim mescitte... Hatim duası yapacağız. Bütün 70 bin melek geliyor. Amin deme. Resulullah söz veriyor. Hatim duasına 70 bin melek iner. Hem namaz hatmi 70 hatimden efzal. O duada amin denecek inşallah. Bu milletin İslam'a dönmesi için, bu milletin bu Hristiyan yılbaşılarından kurtulup Hicri yılbaşımız yürürlüğe girmesi için bütün şirkten eser kalmayıncaya kadar Allah'ımıza yalvaracağız inşallah. Bu duaların yeri gelecek ve bunların zamanı yakındır inşallah. Gün gün ilerliyor. Mescit gece açık Buradan uzaktan gelenler Mescide gidebilirler Kadınlar için de erkekler için de yerler açık İnşallah sabah namazına hadim duamızı yapacağız Nereden aklıma geliyor? Diyor ki afiyette geceledik Cehennemde sabahladık Allah muhafazası Biz inşallah sabahımız da cennette Cemaatte rahmette inşallah Evet Muhteremler İsa aleyhisselam diyor ki sizin suçunuz günahınız neydi? O cevap veriyor Diyor ki Dünyayı çok sevdik, ahireti terk ettik diyor. Hiç ibadet yapmadı, hep dünya. Nasıl sevdiniz diyor, çocuk anasını sevdiği gibi diyor. Çocuk anasını nasıl sever? Anası çocuğu döver, çocuk yine anam diye ağlar. Ben de diyorum ki bir tokat da ben çakayım şunu. Anan anam seni, baban diye ağlasana, o yine anam diye ağlar. Yani bizde dünya bize ne katlarlık etse, yine dünya varsa dünya yoksa dünya. Evet, muhteremler...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 Yine dünya, varsa dünya, yoksa dünya. Adama diyorsun ki dünyadan ne gerekiyor? Yahu diyor şöyle hastayım, böyle dertliyim, şöyle sıkıntılıyım. E, o zaman sen ahirete hazır ol. Yok hoca yaşayalım biraz daha. He seni sahtekar. Hem dünyadan bıkmış hem de ahireti istemez. Ya, dünyayı nasıl sevdik, ahireti terk ettik. İsa Aleyhisselam diyor ki o adama buraya dikkat. Diyor ki, niçin bu kadar insandan bir tek sen konuşuyorsun? O da diyor ki, sen bunların cesetlerini toprakta yatıyor görüyorsun ya, bunların aslında hepsi cehennem çukurunda, ağızlarına ateşten gem vurulmuş, konuşamazlar. Ancak ben bunlardan değildim, dün gece aralarında bulundum, eğlencede, onun için onlara vuran bela bana da vurdu. Fakat benim ağzıma henüz gen vurulmamış kuyunun ağzında tutuluyorum. Dibine inmemişim ama bilmiyorum. Yukarı mı çekileceğim, aşağı mı itileceğim. Benim de halim perişan diyor. Hey gidi Müslümanlar. Bu tehlikelere insana atar mı? Allah böyle ki siz cehennem çukurunun ağzındaydınız. Ben kurtardım sizi İslam ile Kur'an ile. Ne atıyorsunuz kendinizi o cehennemin dibine daha? Evet. Rabbimiz miras gecesi Habib edibine ümmetini şikayet etti. Beş şikayet. Bir tanesi neydi? Habibim ben cehennemi kafirler için hazırladım. Ama senin ümmetin oraya girmeye uğraşıyor. İşte Bu bu nedir? Bu isyanlar nedir? Kavurum diyen yok. Ondan sonra kavurların yaptığından beter yapmak var. Yine de dua edelim onları da inşallah Rabbim hidat edecek. Belki içinizde Geçen senelerinde hindi yiyenler vardır. Ama bu sene burada. Sayıları artacak inşallah. Her sene davet, davet, bütün sohbetlere, cemaatlara. Sade bu geceler değil. Bak yarın gece ben değil Öbür gece Fatih-i Her gece, her gün gezeceğiz. Davet devam. Bu Müslümanları kurtaracağız. İnşallah. Allah da bizi kurtaracak inşallah. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece... Bu Perşembe Cuma'ya bağlayan gece, Şaban ayının son Cuma gecesi. Ne büyük gece inşallah, Fatih'teki mescidde hafızlık namazı kılacağız. Hz. Ali'ye öğretilen hafızanın açılması, Kur'an-ı Kerim'i unutmamak için 5 Cuma devam edeceğiz. Artık o namazdan sonra Kur'an gözümüzün önüne gelecek inşallah. Kırmızı hadisi, bu Cuma gecesi ona başlıyoruz. Yani sadece bu gece değil. Biz, bize diyorlar ki, ne diyorlar? Ya siz niye diyorlar bu gece özellikle sohbet yapıyorsunuz? Ya biz bu gece özel sohbet yapmıyoruz. Bakın on seneye yakındır bu fakir bir gece sohbetten uzak değil. Her gece sohbet var. Ben bu geceyi seçmedim ki her gece sohbet var. Siz de öyle. Devam edin biz de devam edeceğiz inşallah. Hakkın tesirini yaratacak. Hele Ramazan'da çok insanı bu yola inşallah getirin. Şimdi buranın bundan sonraki sohbet gecesi gece? Kadir gecesi. İnşallah Kadir Gecesi neredeyiz? Buradayız. Yalnız Kadir Gecesi'nin programını duyuruyor. Kadir Gecesi iftarı ben de burada yapacağım inşallah. Yani teravih değil, iftarı. Çünkü Resulullah'tan haber rivayet geliyor. Kadir Gecesi'nin akşam namazıyla yatsıyı cemaatla kılan Kadir Gecesi'ne kavuştu. Akşamı da kaçırırsak mahrum oluruz. Bak Kadir Gecesi'nin akşam namazında buradayız Allah nasip ederse. Kadir gecesinde iftarı beraber yapacağız, duaları beraber yapacağız, teraviyi beraber kılacağız, ondan sonra sohbet yapacağız, ondan sonra Kadir namazı kılacağız. Kadir gecesinin çok mübarek namazı var. O namazı da o gece burada beraber kılacağız. Kadir gecesine Allah bir mani vermezse... Aynen böylece daha ziyade cemaatleri de davet edeceğimize şu gece bir söz verelim inşallah. Allah da sözümüzde durmayı nasip eylesin, Kadir gecesinde buluştursun. Şimdi ben size uzun konuşmuyorum. Bir ayet okuyorum. Kainatı yaratanı dinler misiniz? Evet. E Estağfirullah. İnnellezine keferu yunfikun amwalahum liyassidu an sabilillah. dinleyin bunu. Allah konuşuyor. Ben bu konuşmuyor. Rabbim buyuruyor, Kafirler Allah'ın yolundan insanları saptırtmak için çok büyük paralar harcıyorlar diyor Kur'an. Doğru mu? Doğru. Amerika, Rusya, Yahudi, İsrail ve bütün kafirler bir insanı gavur etmek için çok büyük trilyonları, dolar, mark hesabı harcıyor mu harcamıyor? Bu gece yılbaşı özel programı için trilyonlar harcamadık. Bunu acıyanlar hiç acıdı mı? Yok. Gözünü kırpmadan veriyor herif ya. Bak helikopter tutuyor gidiyor nereye? Yılbaşı kutlama. Kim bilir ne kadarları İsviçre'lere gider ya Yunanistanlara. Ona varla gitmeliyim yok. Türkiye onlardan beter yerler var. Şimdi muhterem kardeşlerim. Mevla buyuruyor ki ey benim inanan dostlarım. Bana inandığını söyleyen kullarım. Beni ne kadar seviyorsunuz? canımızdan çok e canınızı size bağışladım paranızı verin o da yok ne olacak sahtekar olduk desene muhteremler ben doğrusunu söylüyorum Allah için konuşuyorum şu eser meydanda şu yapılan iş meydanda şurayı görüyor musunuz şurayı ya ne yeter ya buna para yetmez ya kardeşim bu kafirler bu milleti gavur etmek için trilyonlarca Mart dolar harcıyor bugün Avrupa'da Öğle bir gökdelenler dikilmiş bana resimleri geldi. Broşürleri geldi. Yehova şahitlerinin teşkilatları geldi. Dünyanın her tarafına ağ kurmuşlar. Japonya'da Filipinler'de hiç daha İslam'ın adını duymamış adama gidip gavur etmek için bütün seferberliği kurmuşlar ya. Bir bugün Müslüman aleminin ortasında bir kamibi bitiremeyeceğiz. Nasıl oluyor ya? 50 milyon, 100 milyon, kendi nefsinize geldi mi 500 milyon, 1 milyar veriyorsunuz. Allah'ın evi kaldı ortada, Kemaat kaldı sokakta, hocanın kırtlığa kopsun ya nedir ya? Vereceğiniz para nedir Allah'a veriyorsunuz? Banım cebime girmiyor ki. Onun için lütfen bu geceki yardımın manası değişik. Ne demek? Ya Rabbi, senin düşmanların bu kadar paraları sana isyan için harcadığı bu gece... Bunun karşılığında ben onlara muhalefet ederek senin dinine paramı veriyorum. Ne olur? Mahrum mu olursunuz? Açık mı kalırsınız? Allah sizi fakir mi edecek? Estaizu bile ve şeyin fi sebiilillahi yufefe ileykum ve entüm la tuzlemun. Bu ayeti de dinleyin. Daha uzatmama gerek yok. Kullarım... Benim rızam için ne verirseniz, kat katını size geri ödeyeceğim, ben sizin paranızı yemeyeceğim, Allah buyuruyor, yemeyeceğim. Şimdi sizden biriniz diyebilir misiniz ki, bu paraları veriyoruz ama ya da Allah bize bunları vermezse geri? <gülüyor> diyebilir misiniz? Estağidumillah. Men <gülüyor> zellezîkulebullah kardan hasenen. Kim Allah'a borç verecek, ödünç verecek? Yahudiler dedi ki, Allah fakir, biz zenginiz. Köbe ya, Kur'an'da söylüyor. Ebu Bekir sıttık gibi Yahudilerden bir cemaate Yahudilerin birisi dedi ki Allah fakir biz zenginiz. Şau nasıl konuşursun? Niye dedi bizden yardım istiyor zekat topluyor o zaman? Aa! Ebu Bekir sıttık gibi yumuşak adam bunun çeneye bir yumruk geçirdi. <gülüyor> Ebu Bekir sıttık Hazreti Ömer o ta sıkacak. Ebu Bekir sıttık harbin çenesini kır. Bu Yahudi geldi. Resulü muhasekeatlerini diyor bu Ebu Bekir bana şöyle yaptı böyle yap. Efendimiz çağırdı dedi ki e, Ebu Bekir ''Ben sana demedim mi onlara seni gönderigen yumuşak ol, fitneye karışma, bunlar başına fitne çıkarabilir.'' ''Niye sen fitne karıştırdın?'' E bu Sıddık dedi ki ''Ya Rasulallah, Allah'a fakir dedi, onun hücüğü yumruğu yedi.'' Rasulullah <gülüyor> da bu, buyurdu ki ''Ben sana inanırım ama Yahudi de diyor ki, ben böyle bir şey demedim, şahitleri de var, ben böyle bir şey demedim, bundan hakkımı alacağım.'' Rasulullah Efendimiz ne yapsın, hemen ayet geldi. Lekad sema Allahu kavlallazina kalu Allah fakirun Allah fakir diyen biz zenginiz diyenin sözünü Allah da duydu diyor. <gülüyor> Kimmiş Allah fakir biz? Rabbim zengin biz fakir. <gülüyor> ne burada Ya eyuhen ashar tumul وَاللَّهُمَّ الْغَنِيلُ الْحَمِيدُ اِنْ يَشَا يُذْهِبِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدُ فَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ صلى الله Ey bütün insanlar! Hepiniz Allah'a son derece muhtaçlarsınız. Ölürken muhtaç değil misin? Son nefeste kabirde muhtaç değil misin? Efendim kardeşim, Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? İnsan son nefesinde imansız gitme tehlikesine kalsa sadakası yetişir imanını kurtarır. İnsan kabirde mümkendekine cevap veremese sadakası yetişir cevabını verdirir. İnsan cehennemin ağzına gelse Resulullah yalan söylemez. Ümmetimden bir adam gördüm, cehennemin ağzına geldi. Zebaniler onu getirdi, o elini yüzüne siper etti. Eyvah atılacağım ateşe diye, gözü görerek gidiyor. O anda dünyada verdiği sadakası geldi, onu zebanilerin elinden kurtardı, cennete çekti. Sadaka ne demek? Şuraya Allah için verdiğim beton ne demek? Şu direkleri aldın ne demek? Burada kılınan hepsi senin defteri ne demek kardeşim? Burada okuyacak binlerce talebe inşallah. Bitsin bir an evvel ya, bu kadar talebe geliyor, alamıyoruz. Yapamadık, bitiremedik, nereye koyacağız talebeyi? Onun için, e insanlar, ben çok zenginim, istersem sizi siler süpürürüm, yerinize yenilerini yaratırım, cimrilik etmeyin diyor. Bak sizi yarattım hazır benim benim yoluma. Ayet okuyorum size. ''Hâ entüm hâ ula aitü davneli ''Ey kullarım uyanın.'' diyor. ''Siz Allah yolunda vermeye, para vermeye çağrılıyorsunuz.'' ''Bak şeytan yolunda para verenlerin karşısında.'' ''Bu gece Allah için verin.'' deniyor size. Femen ben yapgal ''Ama içinizde cimrilik eden var, ben biliyorum Allah.'' buyuruyor. ''Bu sureyi gidin, Muhammed suresinin son ayeti lütfen okuyun.'' ''İçinizde cimrileri ben seçiyorum.'' diyor. Hemen yem kalbinle, babkalı an nefsi. Bilin ki cimrilik eden nefsinin kötü huylundan cimrilik kabulmuştur. Valla <gülüyor> ulgani yüntüm ulbukara. Ben sizin paranıza muhtaç değilim. Ben zenginim, siz fakirsiniz. Veriyorsanız kendinize veriyorsunuz. Ben de muhtaçım Allah buyuruyor. Ve intedevlebi eser dilkandan kayırbütümül melaykunü hemtahrim. Şimdi Müslümanlar, şu külliyenin tamamını Allah 24 ayar som altından yapacak kadar zengin. Niye yapmıyor? Bize bırakıyor. Niçin? Zengin etmek için bizi. Allah zengin zaten. Sevap verecek bize, cennet verecek bize, cemali verecek bize. Ama sonundaki tehdidi de duyun. وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ زَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْتَعَلَكُمْ Eğer siz benim yolumda verin diye davet edilenler benim yoluma vermekten yüz çevirirseniz sizi siler süpürürüm, yerinize cömertleri yaratırım. Alın da dalım.